Hicr suresi Mekke döneminde nazir olmuştur. 99 ayettir. 80. ayette bahsedilen hicra Ahalisi, Suriye isim olmuştur. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif lam Tilka ayatul ve ı Elif Lam, Bunlar kitabın ve Kur'an-ı mübin'in ayetleridir. Urbema yeweddu'llezine kferu leukanu muslimin. Bir zaman olur kâfirler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 وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ Bizim imha ettiğimiz her memleket hakkında mutlaka daha önce kararlaştırılmış malum bir vade vardır. مِنْ وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ Hiçbir ümmet vadesini öne alamaz veya erteleyemez. O kafirler alay ederek, ey o kendisine kitap indirilmiş olan dediler. Mutlaka sen bir delisin لو ما تاتينا بالملائكه ان كنتم من ne diye bize o melekleri getirip göstermiyorsun ma nunzilul malaikate illa bil haqq wa ma kanu idam munzari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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ وَمَا يَأْتِيهِمْ إِلَّا كَانُوا بِهِ Senden önce gelip geçen milletlere de biz peygamberler gönderdik. Ama onlara hiçbir Resul gelmedi ki onunla alay etmiş olmasınlar.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 وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ Hatta o kafirlere gökten bir kapı açsak, onlar da yukarı yükselip çıksalar, لَقَالُوا اِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا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 وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ Hem onu kovulmuş her şeytandan koruduk. Ancak kulak hırsızlığı edenler olursa, onu da parlak bir ışık kovalar. وَالْاَرْضَ Yeri de yaydık, genişlettik ve oraya sağlam dağlar çaktık. Ve orada hikmetle ölçülmüş olarak her türlü nebatı yetiştirdik. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا Orada hem siz insanlar için hem rızkını sizin vermediğiniz daha nice yaratıklar için geçimlikler meydana getirdik. وَاِنْ şeyin شَيْءٍ اِلَّا <gülüyor> Hiçbir şey yoktur ki, onu meydana getiren hazinelerin anahtarları elimizde olmasın. Biz onu ancak belirli bir ölçü ile indiririz. وَأَغْسَلْنَا <gülüyor> الرِّيَّاحَ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 وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ Senin Rabbin, elbette onları mahşerde toplayacaktır. Çünkü O, Hakimdir, Alimdir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi bilir. وَلَقَدْ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ biz insanı kara çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık. وَالْجَانَّ Cinleri de daha önce zehirli ateşten yaratmıştık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 ben onu düzenlediğim insan şekline koyduğum ve içine ruhumdan öflediğim zaman derhal onun önünde secdeye kapanınız. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا اِبْلِيسَ أَبَاءً يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ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 قَالَ لَمْ أَكُلْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ Benim dedi, kuru çamurdan şekillenmiş balçıktan yarattığın bir beşere secde etmem mümkün değildir. قَالَ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينَ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 مِنَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ Haydi buyurdu. Belirli bir güne kadar sana müsaade edildi. قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ İblis dedi ki, ya Rabbi beni azdırmana karşılık yemin ederim ki ben de dünyada onlara günahları süsleyeceğim. İlla ibadete minhumul muhlasin. Ve senin ihlasa erdirdiğin kulların müstesna onların hepsini azdıracağım. Kâle hâzâ sirâtun Allah buyurdu.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 وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ Şüphesiz cehennemde o azgınların hepsinin varacakları yerdir. Oranın yedi kapısı vardır ve her kapıdan kimlerin gireceği belirlenmiştir. İnnel muttakina Şeytana uymaktan korunan müttakiler ise cennetlerde ve pınar başlarındadırlar. O <gülüyor> Esenlikle Emin olarak girin oraya, denir onlara. Onların kalplerindeki kini söküp çıkarmışızdır. Dost ve kardeş olarak divanlar üzerinde karşı karşıya otururlar. La ve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 وَاَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ Bununla beraber azabım da elim mi elim? وَنَبِّئْهُمْ ضَيْفِ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ وَجِلُونَ Onlara İbrahim'in misafirlerinden de bahset. Onun yanına girdiklerinde selam dediler. İbrahim, biz sizden korkuyoruz dedi. Korkma dediler. Biz sana büyüdüğünde alim olacak bir oğlunuzun dünyaya geleceğini müjdeliyoruz. قَالَا أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَمَّ السَّنِيَ الْكِبَرْ تُبَشِّرُونَ Beni mi müjdeliyorsunuz dedi. Bana ihtiyarlık gelip çatmışken artık beni nasıl tefsir edersiniz? قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَالِطِينَ sana gerçeği müjdeledik. Onun için ümit kesenlerden olma, dediler. O da, Rabbinin rahmetinden, hak yoldan sapanlardan başka kim ümit keser ki, dedi. <gülüyor> Ve ilave etti. Ey elçiler! Bundan başka işiniz nedir sorabilir miyim? <gülüyor> Haberin olsun dediler. Biz suçlu bir topluluğu cezalandırmak için gönderildik. İlla âle inna le ecma'in. Ancak eşi dışında Lut'un ailesi müstesna. Çünkü onların hepsini kurtaracağız. İlla amra'atahu qaddarnâ inne hâle minel gâbirîn. Eşinin suçlularla beraber kalmasını gerekli gördük. Elçiler Lut'un evine gelince o doğrusu siz ürkülecek kimselersiniz dedi. قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا Yok dediler. Biz sana onların şüphe ettikleri cezayı getirdik. Ve sana emri hak ile geldik. Emin ol biz sadık kimseleriz. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطِعٍ مِنَ الْلَيْلِ Hemen gecenin sonunda aileni yola çıkar. Sen de arkalarından git. İçinizden hiç kimse dönüp ardına bakmasın. Size emredilen yere geçin gidin. Ona şu kesin emri vahyettik. Sabaha çıkarlarken onların kökü kesilmiş olacaktır. Şehir halkı da misafirlerin geldiğini duyup eğlenmek için gelmişlerdi. ala <gülüyor> inna bunlar benim misafirlerim dedi ne olur beni mahcup etmeyin Allah'tan korkun da beni rüsvaya etmeyin <gülüyor> o lım nenhak alil onlarsa biz seni elalemin işine karışmaktan men etmemiş miydik şunu bunu korumak sana mı kalmış dediler lut eğer evlenmek isterseniz işte kızlarım Onlarla evlenebilirsiniz, dedi. Resûlüm, Hayatın hakkı için onlar, Kendilerini öylesine kaybetmişlerdi ki, Sarhoşlukları içinde sürünüp gitmekteydiler. Güneş doğarken, o korkunç ses bastırıverdi onları. Bir anda şehirlerinin üstünü altına çevirdik. Pişirilmiş çamurdan yapılmış taş yağmuruna tuttuk onları. اِنَّ ف۪ي ذٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّم۪ينَ وَاِنَّهَا لَجِسَب۪يلٍ مُق۪يمٍ Elbette bunda işaretten anlayanlar için alınacak nice ibretler vardır. Hem o şehir harabesi uğrak bir yol üzerindedir. إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً Elbette bunda iman edecekler için çok ibretler vardır. Eyke halkı da zalim mi zalim bir halk idi. فَانْتَقَنَّا <gülüyor> Onlara da hak ettikleri cezayı verdik. Bu her iki şehir harabesi de uğrak bir yol üzerindedir. Hicr halkı da peygamberlerini yalancı saydı. Onlara delil ve mucizelerimizi verdik. Ama onlar, bu delillerden yüz çevirdiler. Dağlarda evler yontarak, güven içinde bulunuyorlardı. Bir sabah, o korkunç ses bastırıverdi onları. Kazanıp ele geçirdikleri mal ve imkanlar hiçbir fayda vermedi kendilerine. وَمَا Öyle ya, biz gökleri, yeri ve bu ikisinin aralarında bulunan varlıkları, Elbette boşuna değil, gerçek bir gaye ve hikmetle yarattık. Hiç şüphe yok ki, o kıyamet saati gelip çatacaktır. Öyleyse müsamaha ile, tatlılıkla davran onlara. Elbette senin Rabbin, mükemmel yaratan ve her şeyi hakkıyla bilendir. وَلَقَدْ سَبْعًا مِنَ <الْعظيم> Şu kesin ki biz sana seb-i mesani ile şu yüce Kur'an'ı verdik. لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَحْفِضْ جَنَاحَكَ <بِالْمُؤْمِنِينَ> Sakın o kafirlerden bir kısmına geçici bir zevk olarak verdiğimiz dünya nimetlerine göz atma. Onların iman etmemelerinden ötürü üzülme ve müminlere kol kanat ger. Onları şefkatle koru. وَقُلْ ne mu binmen can Kur'an aym. Ve de ki sizleri bekleyen felakete karşı sizi açıkça uyarıyorum. Tıpkı o bölüşenlerin o Kur'an'ı parça parça edenlerin başlarına indirdiğimiz felaket gibi. فَوَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ Rabbin hakkı için onların hepsini sorguya çekeceğiz. عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ Onları yaptıkları işlerden sorumlu tutacağız. بِمَا عَنِ الْمُشْرِكِينَ Şimdi sen, sana ne emredilmişse onu açıkça onlara söyle. O müşriklerden yüz çevir. İnneke feynake'l-mustehzi'in Seninle alay edenlerin haklarından gelmeye biz yeteriz. Ellezina yec'aluna me'a'llahi ilahan akhar fesovfa ya'lamun Onlar Allah'tan başka Tanrı uyduruyorlar ama, yaptıklarının sonucunu yakında öğrenecekler. Onların bu kabil iddialarından ötürü, senin canının sıkıldığını çok iyi biliyoruz. Ama sen, Rabbini hamd ile tenzih et ve secde edenlerden ol. Sana ölüm gelip çatıncaya kadar da Rabbine ibadet et.